Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Erjuman Kırçay. Bugün aynı zamanda program konuğumda olan Uluslararası Akordeon Konfederasyonu Başkanı Frederick Deschamps akordiyonuyla Mozart'ın Re bemol majör rondo sonatını yorumladı. Çocukluğumu radyo günlerinde yaşadım. Akordiyon'un büyülü sesiyle de o yıllarda tanıştım. Şimdi anımsamıyorum ilk nerede duymuştum bu tanrısal sesli çalgıyı? Ya bir Balkan radyosuydu veya TRT radyosuydu. Babil'den sonra programımda zaman zaman akordiyona yer veriyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk akordiyon derneği Akorder kuruldu ve ben de hemen derneğe üye oldum. Bugün de programda Akorder'in kurucusu çok değerli akordeonist konuklarım var. Geçen yıl öğrencileri Canan Tuğberk ve Gülferiz ile birlikte programa konuk olan ve Akorder'in kurucu başkanlığını üstlenen değerli hocam Aziz Ali Elyavut'u bugün program konuğum oldu. Sevgili Canan Tuğberk ve Gülferiz Başyiğit de programa çeviri desteği veriyorlar. Akorder Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz Berkün, Akorder Genel Sekreteri Sayın Ahmet Gezer ve Akorder Üyesi sevgili arkadaşım Muammer oldu da aramızdalar. Bugün programda Akorder Üyeleri olarak yurt dışından konuklarımızı ağırlayacağız. Uluslararası Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Sayın Frederik Deshan, Konfederasyon Başkan Yardımcısı Sayın Raymond Bodel ve yine Konfederasyon Genel Sekreteri Sayın Ena Baudel bugün program konuğumuz olacaklar. Ben konuklarımıza hoş geldiniz diyerek sözü Akorder Genel Sekreteri Sayın Ahmet Gezer'e bırakmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, konuk olduğumuz bu Açık Radyo Klasik programında başta bizi ve konuklarımızı A aradıkları için Açık Radyo'ya ve değerli üyemiz Sayın Ercüment Gürçey'e içten teşekkürlerimizi sunarız. Ardından da siz sayın dinleyicilerimiz için derneğimizin başkanı ve kıymetli öğretmenim Azeli Elyautu, Akorder Akordiyon Derneği hakkında bir ters cümle söylemek ister sanırım. Teşekkür ediyorum. Ee, ancak konuşmama başlarken e, özellikle e, iki ana konuyu e, ifade etmek istiyorum. Birincisi yayında şu anda bizle beraber olmayan <gülüyor> Jacques selamlarımızı ve tüm CMA Dünya Akordiyon Konfederasyonu ailesine selamlarımızı yolluyorum. Raymond, Fralik ve Anna İtafen'de söyleyebiliriz bunu. Sonra önemli bir anmayı dile getirmek istiyorum. Bir de biz de anladığımızı ifade etmek istiyorum. Akordiyon eğitim müziğinde ve müzik eğitiminde olması gereken bir enstrüman. Ve Türkiye'de müzik eğitimine önemli, çok önemli katkılarda bulunmuş bir büyüğümüzü de burada anmak istiyorum. Muammer Sun'a tanıdan rahmet diliyorum ve eklemek istiyorum. Hi Anna, hi Deşem, hi Raymond. I am proud to do this interview with you. Sizlerle bu röportaj yapmaktan onur duyuyorum. Kısaca akordeli anlatmak hemen çalışırsam eğer. Akorder, Körüklü Çalgılar, Eğitim, Öğretim ve Uygulama Çalışmaları Derneği bir ihtiyaçtır aslında. Ve bir tane değil de aslında yüzlerce olması gerekir. Hatta yüz yılda yaklaşan Cumhuriyetimizde yüz tane en azından Akordeon Derneği olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü Akordeon bir dünyanın son 200 yüz yılında bütün hakları da, bütün hakları karşılaştı, bütün hakları da tanımış ve onların müziklerinin içerisinde girmiş ve eğitim müziklerinin de içerisinde olan bir çalgıdır. Yani kısacası müzik etmemi ve eğitim müzik içerisinde olması gereken bir çalgıdır. Dünyada bu konu akordiyon için olması gereken aşamalarda değerlendirilebiliyor. Ama bizim ülkemizde köy enstitülerinden sonra olması gereken aşamada merhamede değil. Akorder bundan daha önce birkaç defa deneyimledik, kurmaya çalıştık. Ama 2021'e ve öğren çokça öğrencilerimi ve dostlarımla beraber kurmaya nasipmiş. Kurucu üyelerinin öğrencilerim olmasından çok kendi adıma onur duyuyorum. Altı e, tane temel planımız var yakın dönemde yapmayı istediğimiz. Öncelikle olan şey eğitim müziğine akordiyonu, müzik eğitimine akordiyonu e, ülkemize yerleştirebilmek, e, tekraren getirebilmek. Bunlara dair ilk orta lise ve üniversite e, aşamalarında okullaştırılmak konuyu okullaştırabilmek ve e, akordiyonun kültürler arasılık bağlamında e, kültürel iletişiminden e, ülkem adına, kendi kültürüm adına o, o, olası ve optimum faydayı sağlamak istiyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi budur. Buna dair hazırlıklar yapacağız. Ve akordyonun bu kadar çok alınıp satıldığı bir ülke olmamıza rağmen bir tane markamızın olmamasından hareketle belki bir akordyon üretim yoluna gitmek istiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var derken şöyle, delegasyonumuz en azından dernek içerisinde tamamlandı ve bunlara dair yapılabilirlik fizibilitasyon e, ları, şubat e, ayı başına kadar e, delege olan e, arkadaşlarımızdan istedik. E, bu ay sonunda yapacağımız toplantıda bununla ilgili hareket planımız ortaya çıkacak. Daha fazla uzatmayayım, çekildim. De, benim sözlerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Emekleriniz çok kıymetli. E, aziz hocam, Aziz öğretmenim çok kıymetli gerçekten emekleriniz. Umarım güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Fransa'da merkezi bulunan e, Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Sayın Frederic Döşem, Sayın Anna Baudu, Sayın hmm. Raymond Baudel programımızdalar. Önümüzdeki sorularım onları olacaktır ve program sonunda benim ilgiyle takip ettiğim bir sürpriz konumuz daha olacak. O biraz daha saklı kalsın diyelim. Ee, evet. Şimdi sorularıma geçeyim. O, ama o da derneğimizin üyesi. Evet tabii. Şimdi sorularımıza geçiyorum. Şöyle ki e, Sayın Döşem, Sayın Anna ve Raymond Kendinizi ve Dünya Akordiyon Konfederasyonu'nu kısaca bizlere ve dinleyicilerimize tanıtır mısınız? 2021 yılı 70. yarışma ve sonraki yarışmalar hakkında görüşleriniz nelerdir? Ben Frederic Deschamps. 15 yılı aşkın süredir Dünya Akordiyon Federasyonu'nun başkanlık görevini sürdürüyorum. SMA ile büyüdüm diyebilirim. İlk kez 1990'da çocuk adayı olarak SMA'de yer aldım. 1992'de yarışmayı kazandım, sonrasında ise Konfederasyon'un Fransa Delegesi olarak çalıştım. Zamanla işleyişi öğrendim, jüri olarak görev yaptım. Tüm dünyadan pek çok insanla tanıştım, konserler verdim. SMA'ye insanlar kattım ve bu kişiler bu harika insanlar arasından sevgili Anna ve Raymond Baudel şimdi kendilerini tanıtabilirler. Hi, I'm, Merhabalar, I'm Anna ben Anna Baudel. SMA'de genel sekreterlik CMA. görevini yürütüyorum. Herkese günaydın. Ben Raymond Baudel. 15 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. SMA geçmiş bu süreçte çok yol kat etti ve akordeon dünyasında geleceğinin de harika olacağına eminim. SMA aslında gelişmeyi hiç bırakmadı. Çünkü başta yalnızca Avrupa yarışmaları vardı. Ve 2004'te yeni ekibin kurulmasıyla dünyaya biraz daha açılabildik. Rusya'da ve Amerika'da birçok yerde organize olabildik. Sonraki adım olarak geçen sene Çin'e, 70. yıl dönümümüzü kutlamaya gidecektik, ancak Covid sebebiyle bu mümkün olamadı. Bu sebeple bu etkinlik 2022'de yani önümüzdeki yıl Ukrayna'da gerçekleşecek. Dediğimiz gibi konfederasyon büyümeyi hiç durdurmuyor, özellikle de kategoriler açısından. Örneğin, uluslararası yarışmanın kategorilerinde önemli bir dönüşüm oldu. Klasik müzik kategorisinin ileri ve orta seviye olarak ikiye ayrılması gibi. İki kategori için de yarışma iki turda tamamlanıyor. Ayrıca oda müziği, ensembl, kompozisyon ve varyete müziği gibi yeni kategorilerde eklendi. Eskiden sadece klasik müzik kategorisi vardı. Bir de ilgi çekici bir girişimde bulunarak uluslararası yarışmanın organizasyonuna başladık. Bununla alakalı sözü sevgili Raymond'a bırakıyorum. Uluslararası ödül yalnızca birkaç sene önce, 2014'te meydana çıkmasına rağmen yarışmanın temel noktası olmuş ve birçok genç müzisyenin katılımını sağlamak konusunda imkan sağlamıştır. Her yaş için kategori mevcut. Hatta 2020 etkinliğinde 82 yaşında bir katılımcı vardı. Yarışmak için Hiçbir zaman çok geç olduğunu düşünmemeliyiz. Organizasyonu gerçekleştirdiğimiz ilk seferinde 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerimiz vardı. Ancak dediğim gibi bu genç katılımcılar için çok sınırlıydı. 2014 yılında Litvanya'da yalnızca 4 kategorimiz vardı. Şimdi ise 2020 etkinliğinde 13 kategori mevcuttu. Festival sırasında 10 yaş ve 6 kategorisinde bu kadar ilgi olduğunu görmememiz üzerine yaş gruplarını küçülterek 7 yaş altı, 8 yaş altı, 9 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerini oluşturmaya karar verdik. Akordiyonla dünyanın her yerine seyahat ederken söylediğim gibi, tabii ki geleceğin genç müzisyenlerinin bize ihtiyaçları olacaktır. Konfederasyonun 70 senelik varlığında, biz bir takım gibi hissettik. Öyle ki gelecek genç müzisyenlerindir. Ve önümüzdeki 70 sene içinde biz artık burada olmadığımız zamanlarda alacak olan konfederasyonun geleceği de onlardır. Yani genç müzisyenlere ve onların uzmanlaşmalarına odaklanmalıyız. Uluslararası ödül genç müzisyenlere gerek klasik gerekse daha geleneksel, Diledikleri tüm müzik türlerinde bu imkanı sağlamaktadır. Ve her iki türde de uzmanlaşmak isteyenler için uluslararası ödül çok gelişti. Ve eminim ki gelecek yıllarda da bu büyümeye devam edecektir. Bu ilginç cevabınıza son olarak eklemek istiyorum ki, uluslararası ödül sayesinde Konfederasyona, İsrail, Türkiye ve bunun gibi birçok yeni delegasyon katıldı. Türkiye'de anladığım kadarıyla yapılacak çok şey var. Burada çok büyük bir potansiyel var. Eğer daha önceki gibi sınırlı sayıda kategori olsaydı bunu yapmak mümkün olamazdı. Ancak uluslararası ödül sayesinde adım adım çok etkili şeyler yapabilecek Türkiye'deki akordiyoncularla. Sayın Dechamp, Sayın Anna ve Raymond Baudel, konfederasyon olarak ülkemizde kurulan şu an üzerine konuştuğumuz ilk akordeon derneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konfederasyonunuzun akordeerden beklentileri nelerdir? Konfederasyonun yine katkıları olacaktır ilerleyen zamanlarda. Akordeon dünyasının büyüsü biraz da bu, nasıl ve ne büyüklükte bir coğrafya olduğu fark etmek sizin bu tip akordeon toplulukları için çok güçlü. Onlar da kurdukları köklü federasyonlar dahilinde hareket ediyorlar. Tabii akordeon diğer enstrümanlara kıyasla gölgede kalabiliyor. Ancak federasyonların eylemleri ile yavaş yavaş da olsa Popülerliğinin birçok ülkede arttığını gördük. Nihayetinde hepimizin ortak amacı tabii ki müzik. Dünyanın her ülkesinde çalınan bir enstrüman akordiyonu. Güney Afrika, Japonya, Kuzey Kore. Akordiyonun folklorik halk müziğinin parçası olduğu ülkelerden biri de tabii ki Türkiye. Türkiye'nin tarihinde kültürel mirasında yeri olan bu enstrümanı genç nesillere de tanıtmak oldukça önemli. Akordiyonun nasıl bir enstrüman olduğunu ve onunla neler çalınabileceğini çocuklara anlatmamız gerek. Yaşlılarının da akordiyon çaldığını görmek çocuklara motivasyon kaynağı olacaktır. Bu yüzden her ülke içerisinde bir federasyon olması ve bu federasyonların uluslararası bir ağa entegre olması çok faydalı. Böylece alandaki yenilikler, pedagojik kaynaklar, teknikler vesaire vesaire hızla yayılabiliyor ve henüz eliyle akordiyon almamış bir çocuğun odasına kadar ulaşabiliyor. Buradan hareketle, federasyonumuzun herhangi bir ülkedeki yeni bir delegasyondan beklentilere üzerine konuşması için sözü Raymond'a bırakıyorum. Teşekkürler. Ben, Frederick'in insanları hem ulusal hem de uluslararası düzlemde bir araya getirmek hakkında söylediklerine tamamıyla katılıyorum ve tabii ki delegelerimizden işbirliği bekliyoruz. Yapılacak şeylerden biri de tabii ki küçük köylerinizde, şehirlerinizde, organizasyonlarınızda genç müzisyenler ve genç öğretmenlerle irtibat kurulmasına olanak sağlamanız. Bu tabii ki aslında bizim sizinle paylaşmak istediğimiz bir şey. Ancak bizim böyle bir temas ve irtibatımız ne yazık ki yok. Yani, delegeler için en önemli ve hayati varlığı olan bu akordiyoncular arasında tüm eğitim kurumları içerisinde, tüm eğitimciler içerisinde, o ülkede enstrümanla ilgili nasıl bir düzen varsa bunlar arasında yaymaktır. Çünkü kategorik, çünkü kategorik olarak diyebilirim ki herkes tabii ki farklı yerlerden ve köklerden geliyor. Herkes farklı şekillerde büyüdü ve akordiyonun kendisi dahi her ülkede farklı gelişti. Bu sebeple ulusal derecelerden kişisel bir dokunuş olması gerekiyor ki o ülkedeki genç akordiyonculara ulaşabilmek mümkün olsun. Ve onları deneyimlerini paylaşmak için bir araya getirmek ve ne yaptıklarını, başkalarının ne yaptığını görmek tabii ki ilham verici olacaktır. Bu genç insanlar bu sayede tamamıyla yeni şeyler görebilirler. Yani paylaşma unsuru ulusal delegeler için çok önemlidir. Ulusal delegelerimiz genç müzisyenleri çekecek organizasyonlar yapmalıdırlar. Mesela belki bir araya gelip beraber performans sergileyecekleri festivaller organize etmek. Belki Yarışma, belki bir konsert düzenleyerek bu imkanı onlara vermelidir. Ve tabii ki bu yapılan şeyleri sosyal medya aracılığı ile, yalnızca bir bölge ile değil, diğer herkese paylaşma imkanlarını kullanmalıdırlar. Ve tabii ki Accorder'i kendi adıma tebrik ediyorum. Bu sayede karşılıklı olarak konuşabilme fırsatımız oldu deneyimlerimizi karşılıklı olarak paylaşabilmek çok ama çok önemli. Teşekkür ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Bu e, bahsettikleriniz bizi akordiyon için bir şeyler yapmaya daha da teşvik ediyor. E, biraz daha müzik diyelim. E, kurucu üyelerimizden e, devlet sanatçısı, garmonist ve akordiyonist Sayın Orkun Kılıç'tan Garmon ile Bir Rehimli adlı eseri e, e, sizlere dinletmek istiyoruz. Lezzetli icranız için teşekkür ediyoruz Sayın Orkun Kılıç. Sayın dinleyiciler umarım sohbetimiz güzel gidiyordur. Akordiyon çalgısının ülkemizdeki değeri açısından bizler için çok önemli olan programımız devam ediyor. Sonraki soru benim de çalışma konularımdan biri olan akordiyon ve kültür üzerine olacaktır. Ayrıca akordiyon eğitiminde haklı bir üne sahip olan konuklarımızdan Sayın Raymond'ın da cevabını merakla bekliyormuşum açıkçası. Sayın Döşan, Raymond ve Anna süremiz azalıyor. Dünya akordiyon eğitimi hakkındaki görüşlerinizi ve akordiyon çalgısının kültürler arası ılık bağlamında ve kültürel iletişim boyutunda değerlendirmenizi rica etsem. Bizlere neler söylerdiniz? Çok ilginç bir konu aslında. Çünkü akordiyon dünya tarihindeki en genç enstrümanlardan biridir. Bu da demektir ki biz onunla her şeyi yapabiliriz. Daha keşfedilmemiş çok şey var. Hiçbir şey daha yaratılmamış gibi. Akkordeonistler eğitimde aynı sistemde çalışamaz. Mesela piyanoyu düşünelim. Belli bir tekniği var, siyah, beyaz. Böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın. Ama akordeonda, kromatik, diatonik, bandoneon, çok fazla çeşitlilik var, biraz karışık. Herkes literatürde yer almak istedi zamanında. O yüzden herkes kendi farklı tarzını, formdaki enstrümanını yarattı. Pedagoji olarak da konservatarlarda akordeon var. 20 yıl önce teknik bir şeydi. Konservatarlardaki seviye o kadar iyi değildi. Uluslararası yarışmalara katılanlar ikinci bir rounda kalamıyorlardı. Ama konservatarlarda mezun ettikçe daha iyi insanlar çıktı. Alandaki en iyi kurumlar aslında, bu yüzden de özel kurumlar. Olumlu anlamda bakarsak yapılacak çok şey var. Piyano gibi değil. Bir sürü alanında sanatçılar, profesyoneller var ama akordeyonda bir sürü farklı teknik var. Bir akordeon hocasına sorsanız, başka bir akordeon hocasıyla karşı karşıya gelse belli ki tartışırlar. Senin tekniğin yanlış, aslında benimki doğru gibi. Açıkçası yalnızca zaman ve gelecek belirleyecek kim yanlış kim doğru, bestecilik gibi. Ben işimi seviyorum. Çünkü her gün yeni bir keşif yapıyorum. Bir öğrencim için mesela bir teknik gerekli, e, pozisyonunda bir problem var. Bu piyano da olsa her şey çok sistematik. Şimdi şu egzersizi yap, sonra bunu yap, problemler biliniyor, çözümler çok bilindik. Ama bizde bu yok. O yüzden biz bu araç, gereç ve teknikleri yaratmak zorundayız. Bu nedenle bir çeşit macera aslında akordiyon öğretmeni olmak. Ama şu an SME ile her şey çok daha güzel. Kendi işimi Indiana Jones olmaya benzetiyorum. Hep yeni bir macera ve şimdi SME ile birlikte akordiyon hocaları ve sevenleri olarak sorunlar, araçlar, Pratik ve teknikler hakkında iletişim kurabiliyor. Birbirimizle paylaşabiliyoruz. Hocalar arası fikir alışverişi yapabiliyoruz. Nasıl yaptık? Deneyimlerimiz ve sadece bizim değil, tüm katılımcıların deneyimleri ortak bir platformda paylaşılarak toplanabiliyor. Ve internetle birlikte artık bilebiliriz. İlgili öğrenciler de öyle. Örneğin Facebook Live'dan, internetten, videolardan, siz nasıl yapıyorsunuz? besteciler, siz söyleyin, sizlerce nasıl yapılmalı gibi. Ben hatırlıyorum eski zamanlarda imkansızdı. Artık internetle birlikte, sosyal medyadan bunu bana gönderir misin diyorsun, sonra mail ile 5 dakikada kopyalayıp gönderebiliyorsun. Pedagojiyle, ile eğitim açısından da aynı şey. Evet, artık bu sayede yaptığımız bu işe başlayalım. Aziz ile de birlikte devam edelim. Sevgili Raymond, belki sen de bu konuda İngiltere'de nasıl oluyor bir şeyler söyleyebilirsin. Çünkü sen ve Anna bu konuda İngiltere'de konusunda deneyimli insanlarsınız. Evet, tekrar çok teşekkürler. Ve doğru. Yani ülkeden ülkeye çok değişiyor bu durum. Enstrümandan enstrümana da değişiyor. Ve bu konuda doğrunun ne olduğu konusunda net bir yanıt yok. Aslında gelişmekteyiz, gelişme sürecindeyiz. Muhtemelen, evet bunun nedeni enstrümanın çok daha genç olması olabilir. İngiltere'de 1936'da akordiyonistler için bir akademi kuruldu. 85 yıl önce. Neyse ki o kadar yaşlı değilim. Ama dediğim gibi böyle bir şey kuruldu ki sistematik bir metot olsun. Ve müzisyenler metodu severek öğrensin. Ve tabii ki biraz da motivasyon gerekli. Gerekli motivasyonu bulabilsinler. Yarışmalar genç müzisyenleri motive eder. Çünkü eğer katılırlarsa dünyaya ve diğerlerine gösterebilecekleri bir şey olur. Yeteneklerini sergilerler, bu nedenle istekleri artar. Birleşik Krallık'ta diğer bütün müzik enstrümanları için geçerli sınavlar bütünü var. Çünkü bu sınav sistemi kişinin bir noktaya gelmesini sağlayan motivasyon faktörü oluyor. Akordiyonistler bu fikri aldılar. ...ve her aşamanın belli gerektirdikleri vardı. Bu sistemin elbette geliştirebilecek bir sürü yanı var. Ama bütün öğretmenler için de önemli Birleşik Kral'lık'taki sistem. Her ülkede yok bu açıdan. Ama bence dediğim gibi bu aşama aşamasına al... ...ilerleyen sistem çok faydalı. Çünkü bu genç müzisyenler için bir motivasyon ve odak faktörü oluyor. Yıl sonunda veya ay sonunda ulaşmak istedikleri bir nokta oluyor. Bu elektronik çağda, hele yeni bu dönemde, neden odamda yalnız başıma saatlerce çalayım diyebilir bir genç müzisyen. Bir motivasyon ve amaçları olmasını sağlıyor. Bu, aşama aşama ilerleyen bir sistem. Bu akademinin, hedeflerinden biri olarak koyduğu bir noktaydı. Dediğim gibi, SMA, 70. yıl dönümünü kutladı. Ama, Frederick'in dediği gibi, erken zamanda, ilk yıllarda bol bol işbirliğine ihtiyaç oluyor. Şimdi, elimizin altında internet var. 20 yıl öncesinden, tamamen farklı bir dinamik var. Hatırlıyorum, bir yarışmada çalarken düşünürdüm mesela, vay canına, nasıl harika bir eser. Ve eğer onun bestecisiyle ulaşamıyorsanız, bestecinin elindeki sadece iki kopya var. Kimse o repertuara ulaşamıyordu. Şimdi artık bambaşka bir hikaye karşımızda. Paylaşmak, ulaşmak çok çok daha kolay. Ve bu da ayrıca motivasyon oluyor. Enstrüman için yeni bir yol, yöntem belirliyor. Dediğim gibi işbirliği çok çok önemli bu konuda. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Biraz daha müzik arası verelim. Şöyle ki şu anda sohbet ettiğimiz konuklarımız büyük ustalar. Ünlü bir akordiyon markasının da tanıtım yüzü sayın Frederic Dechamps ondan bir eser dinleyelim çok keyif alacağımızı umuyorum çok da merak ediyorum işin açıkçası Dechamps'ın kendi bestesi tango Teşekkürler e, Sayın Döşams. Sayın Döşams, Sayın e, Raymond Arna e, bu programa katılmanızdan dolayı duyduğumuz onuru tekrar ifade etmek istiyorum sizler için. Artık e, programın sonuna doğru e, yaklaşıyoruz. E, ülkemizdeki e, üstadımıza dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın e, Muammer Ketencioğlu. Merhabalar, merhabalar herkese merhaba. Fransız dostlarımızla selamlarımızı yollayalım. Yabancı bir yere çağırmadınız beni zaten açık Açıklıyor benim memleketim sayılır biliyorsunuz. Sayın Ketencoğlu nasılsınız? İyisiniz umarım. Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Yani salgın şartlarında iyi olabilecek kadar iyiyim. Ee, öncelikle sormadan ben bir iki aforizmamsı düşüncemi aktarayım size. Birincisi, e, akorda çok gecikmiş ve çok yerinde bir oluşum. Yürekten destekliyorum. Ee, Birçok şey hayal kurmakla başlıyor. Biz şimdi hayal kuruyoruz Türkiye'de neler yapılabilir, ne gibi beklendik ya da beklenmedik gelişmelere vesile olabiliriz diye. Yani hayalperestlik güzel bir şey en başta. Biz bir isteyelim ne kadar yapabilirsek. İkincisi, akoridyon gerçekten e, akoridyonun uluslararası kimliği, kültürler arası oluşturmalarda e, karşılaşmalarda çok önemli bir aracı olduğunu e, zaten arkadaşlarımız söylediler. Ben bunun üstüne vurgu koymak istiyorum. Çünkü kendimi bir yandan bir akordeoncu ama öte yandan da aynı zamanda Balkan ve Kafkas folkloru odaklı olmak üzere dünyanın bütün geleneksel müziklerine açık olan bir müzisyen, onları araştıran bir müzisyen olarak görüyorum. Ve tabii akordeon konu olunca Sudan'dan Madagaskar'a e, efendim içinden ee, Tataristan'a kadar hani akordiyonun hangi kültürde olmadığını söylemek daha kolay. Çünkü o kadar çok kültürün içine son 200 senede yufuz etmiş ki iyi bir hani uçan halı gibi herkesi dünyada gezdirir diyorum ben hep, röportajlarımda. Peki hani biraz özel bir soru olursa mesela Balkan coğrafyasında kültürün taşınması yaşatılması, dönüşümü işte akordiyon çalgısı özelinde baktığımızda bunlar nasıl gerçekleşiyor? Şimdi e, birçok geleneksel müziği olduğu gibi e, Balkan müziğinin de Akordeon'un girişi 20. yüzyılın başları tabii ki. E, fakat 1945'lerden sonra özellikle İki Dünya Savaşı sonrasında Akordeon'un aşırı miktarlarda fazla sayıda üretildiğini ve e, Balkanlar'da evlerin işte bizdeki bağlama gibi herhalde bağlamayla karşılaştırılabilir. Evlerin değişmez bir çalgısı haline geldi. Birçok eski müzik, farklı çalgılarla, geleneksel çalgılarla icra edilen birçok müzik tarzı akordiyona uyarlandı. Tabii bu e, klasik müzik için de geçerli fakat folklor'da daha yoğun görüyoruz bunu. İşte akordiyonun e, hem dünya üstünde hem de balkanlarda bu kadar yaygınlaşmasının temelinde taşınabilirliği ve kendi kendine yetmesi temeli belirleyecek. Yani hiçbir çalgı olmadan da siz akordeonla e, düğünleri, işte eğlenceleri götürebilirsiniz. Yani bu Rus'ta da böyle, e, Kolombiya'da da böyle. E, dolayısıyla yani 70'lere, 80'lere kadar zaten globalleşme söz konusu olmadığı için e, hem bütün dünya hem de Balkanlar kendi akordeon tarzlarını bir şekilde korudular. Ama 80'lerden özellikle 90'lardan sonra bakıldı ki, görüldü ki sınırlar ortadan kalkınca ya akordiyon her yerde var. Türkmenistan'da da var, Azerbaycan'da da var, Arnavutluk'ta da var. Ee, bu karşılaşmalar şaşırtıcı bir şekilde e, ortaya çıkmaya başladı ve tabi disiplinler arası yani gelinliksel müzikler arasındaki disiplinlerden bahsediyorum. İşte Bulgar birisi Cihaz müziği dinler oldu, daha kolay ulaşır oldu ve e, işte Makedonya'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da özellikle e, düğmeli akordiyonlar çok yaygın. E, bütün bu gelenekler dünyaya açılınca bambaşka soundlar ortaya çıktı, bambaşka yaratıcılıklar ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün önümüzde gerçekten çok renkli bir akordiyon portresi var. Bizim anladığımız, tabii ağırlıklı olarak e, Balkan coğrafyasından bahsediyorum. Çok renkli bir coğrafya var. E, yani bir ucundan girip öteki ucundan çıkmamız işte de kolay değil. Bu arada Akorder'le ilgili bir küçük önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, akordyonun üstüne çok konuşulan ama detayları çok bilinen, yani bilinmeyen özür dilerim, Detayları çok bilinmeyen bir çalgı. İşte e, Akordeon tribe, Akordeon ailesi falan gibi hoş bir grup var zaten biliyorsunuz. E, bu çerçevede Türkiye'de Akordeon'un alfabesi anlamında en temel bilgilerin Türkçe ve doğru terminolojiyle sunulduğu bir bilgi fabrikası olması lazım. Bunun Bu da bence eğer amaçlarımızdan biri değilse bunu da ekleyelim diye düşünüyorum. Bunu ilgili delegasyona e, iletelim samimi bir soru olarak eee akordiyon sizin müzik dünyanızda nerede duruyor? Yani çünkü hep e, fotoğraflarda işte görüyorum hani eee Muhammed ve Tençol, evet akordiyonla içiçe falan ama hani sizin neresin? Hani bir de sizden duymak istiyorum. Yani tepesinde duruyor tabii ki. Hani e, hoş bir mizahi bir cevap vereyim. Eee akordiyon sonuçta ben şöyle görüyorum. Teknik bir yani akordiyona genel olarak çok teknik bir sevgim yok açıkçası. Araştırdığım alanlarda bulduklarımı e, dinleyiciyle, tüketiciyle, işte bu albüm düzeyinde olabilir, işte e, yaptığım programlar, programlar düzeyinde olabilir. Dinleyiciyle paylama, paylaşmak için bir araç gibi düşünüyorum. Yani herkesin bir e, atıyorum, usta olduğu, hakim olduğu bir alan var. Kimisi iyi konuşur, kimisi iyi bağlama alır, kimisi e, iyi fotoğraf çeker. Ben de ee, elimden geldiğince teknik geliştirip öğrendiklerimi e, müzik duygusu olarak ve bilgi olarak akodyonla paylaşma derdinde oluyorum. Yani bu e, yanlış anlaşılmasın. Ak yani Her şey sonuçta bir araç. Çaldığımız çalgıların hepsi eninde sonunda e, bir şey anlatma bir şey anlatma derdi taşıyor. Dolayısıyla e, benim derdimi bu Balkanlarla Afkasyonu ile ilgili yaptığım araştırmaları, çalışmaları akodiyon vasıtasıyla sunmak benim derdim. Tabii e, özellikle radyo programlarında başka akodiyoncuları da bol bol çalıyorum. E, onların arka plan bilgilerini aktarıyorum. Akodiyonun çeşitliliği üzerine e, yeri geldikçe e, derli toplu olmayan ama o program için o bağlamda e, anlam taşıyan bilgileri aktarıyorum işte ne bileyim Tatar müziği çaldığım zaman e, yıllar önce Cemal Reştrey konser salonuna bir Tatar devlet topluluğu gelmişti. Orada kibrit kutusuna yakın o küçükte bir e, özel akorisyon tipi, ümeli akorisyon tipi gördüm. Hani yeri geldiğinde onu anlatıyorum. gibi şeyler. Teşekkürler. Ee, sağ olun konuk olduğunuz için. Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Zaten siz de derneğimizin üyesisiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum yeniden. Derneğin her türlü çalışmasında birlikte olmayı umuyorum. Göşküyle yürekten sizleri de destekliyorum. Çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Mm -hmm. Sayın Döşams, Raymond ve Anna, bu programa katılmanızdan dolayı duyduğumuz onuru tekrar ifade etmek istiyorum. Artık süremizin sonuna geldik. Son olarak söz tekrar akordeonla olsun isterseniz. Programa ilgi gösterdiğiniz için minnettarız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Evet, aslında söylenecek çok şey var. Sm olarak 2020'yi daimle bitirdik. Yapılacak çok iş var. Ve eğer isterseniz size de önerebileceğim bir sürü şey var Aziz. <gülüyor> 2021 için yepyeni kategorilerimiz var. Daha önce de sana bahsettiğim gibi çeşitlilik üzerine seçmeler var ki bunların çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü önceki yıllarda repertuarda bir seçme yoktu. E, yeni bir kategorimiz var, dört adet, Solo Junior, Solo Senior, Junior Ensemble ve Senior Ensemble gibi. Geçen senenin ilk ödülü olarak, katılımcının Paris'te SMA'ye davet edilmesi. Richard Galliano'nun ilk kısmına katılma daveti bu sene de devam ediyor. Ama artık 4 şampiyonumuz olacak ve bunu 4 kişi için yapamayacağız ne yazık ki. Bu nedenle bir başka çözüm bulduk. Richard Galliano ve ben düşünüyorduk. İlginç bir şey bulmalıyız diyorduk. Richard şunu önerdi. Her bir kazanan kişi için bir düet bestereyecek ve sonra da Ensemble olarak Richard Galliano ile birlikte kayıt olacağız. Benim adıma söyleyeceklerim bunlar. Teşekkürler. Evet, geçen sene Covid'den dolayı pek iyi bir festival yılı geçiremedik. Ki... İlk festivalimizdi. Tahmin edersiniz ki tüm katılımcı ve yarışmacılar için yüz yüze yan yana olmak çok önemlidir. Bu şartlar altında elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu yılda online festivalimiz olacak. 5 Eylül'den 3 Ekim'e kadar 4 hafta boyunca her kategoriden yarışmacıların bulunduğu bir festival yapacağız. Frederik'in az önce söylediği gibi yeni kategoriler de olacak. Ayrıca her kategoriden en iyi 10 yarışmacı da Trophy Mondial Premium. Canlı olarak Ukrayna'da 22-28 Kasım'da bir arada olacak. Umarım ki olacağız. Ve bir arada müziklerimizi kanlı canlı birlikte icra etme şansımız olacak. Bu Trophy Mondial için İkili bir deneyim olacak ve anlaşılan bugün her şeyi açıklıyoruz. Ulusal delegelerimizde Akorder artık bir dernek olarak, siz de bir misyon olarak ülkenizdeki bütün genç müzisyenleri bu festivale katılma açısından yüreklendirmenizi bekliyoruz. Bir de biraz kişisel, kendi adıma olacak ama SMA biraz da sizin için var aslında. Ve eğer biz size yarışma konusunda yardımcı olabilirsek, ister bir şeyleri nasıl gerçekleştirebiliriz gibi şekilsel bir şey olsun, isterseniz alınacak sertifikaların nasıl sunulacağı olsun. Her şey olabilir. Adını siz söyleyin. Ne olursa biz destek olmak için buradayız. Lütfen bizlere yardım etmekten ve bizden, Yardım istemekten çekilmeyin. Haziranın sonunda başvurular olacak. Eylülün başından da yarışma Trofi Mondial olacak. Çeşitli kategorilerde ve tabii ki Trofi Mondial Premium da Kasımın sonunda olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Raymond, Friedrich, Anna, You are very important to me. I wish you health and peace. Uh, thank you so much for being uh, our guest uh, and for your uh, contribution. Thank you. pleasure. Thank you. It's our pleasure to be with you. And good luck for the future. Siz değerli dernek yöneticilerimize ve sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu'na akordiyonu Türkiye'de yaşatmak ve geliştirmek için gösterdiğiniz çabaya çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin de yolu açık olsun. Akordiyonu Uluslararası Düzlem'de temsil eden konuklarınız Sayın De Champa, Sayın Raymond ve Enna Bodele de Akordiyon dünyadaki gelişimi için gösterdikleri çaba için çok teşekkür ediyorum. Seviloslar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bu programın ve bundan önceki programların kayıtlarına Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Bundan sonra da Akorder'in çalışmalarını takip edeceğim. 22 Şubat'ta bu kez Akorder'in genç ve yetenekli kurucu üyelerini Babil'den sonra da konuk etmek istiyorum. Programı Muammer Ketencoğlu'nun 2010 yılında yayımlanan kendi bestelerinin yer aldığı gezgin albümünden hareketli bir Kopanitsa yorumuyla kapatmak istiyorum. Turska Kopanitsa. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. İlk akordiyon derneğimiz olan Akor derinde yolu açık, ömrü uzun olsun, esen kalın. Müzik